Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz yerim ben seni. Çirkin şey seni. Ay ay ay ay. Bık bık bı, bı, bı. O ne ya Karagözüm? Ne olacak dinleyiciye güzel söz söylüyorum. Hem dinleyiciyle tatlı tatlı konuş... ...iltifat etmeyen sen değil miydin? Birader ben öyle dedim de... ...dinleyiciyi çocuk sever gibi iltifat et demedim ki. Benim de becerebildiğim bu ne yapayım? Neyse efendim neyse. Bugün başıma çok ilginç bir şey geldi Karagöz. Ne oldu ya o hayırdır? Birader. ...tam apartmandan çıkarken bir adamla göz göze geldim. Adama kime bakmıştınız diye sordum. Adam da bana ben bu apartmanda oturuyorum peki siz kime baktınız diye sordum. Ben de burada oturuyorum deyince o da şaşırdı. Yani adamla apartman komşusuymuşuz da haberimiz yokmuş birader. Oh. <gülüyor> Siz de komşula bölmüş birader. Ya efendim doğru söyledin. Doğru söyledin. Ezdiğim bir söz var. Bak konuyla alakalı. Komşu komşunun günlüğüne muhtaçtır diye. Yok yok. Yanlış oldu. Kül o efendim kül. Ha. Komşu komşunun küllüğüne muhtaçtır. Değil. Komşu komşunun gülüne muhtaçtır. Hayır efendim. Komşu komşunun komşu komşu komşu komşu kom, komşu komşunun nene muhtaçtır. Külüne efendim külüne. Ha tamam. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Doğru diyorsun birader. ...muhtaçtır, hatta toz zerreciklerine bile muhtaç Hem biliyor musun, bizim komşularımız aramız çok iyi. Bizim hanım her akşam yaptığı yemeklerden birazını da... ...komşularına ikram eder. Komşular da bize ikram eder. Ne güzel bir adet efendim. Ama bizim binada bunu yapmak imkansız. Tam 46 daire var. Hangi birine yaptığın yemekten ikram edeceksin? Kazanlar kaynatsan yine de yetmez efendim. Orası da doğru birader. Ama bazı insanlar da komşuluk haklarını bilmiyorlar efendim. Tabii canım bilmiyorlar. Komşunun hası komşusuna çekinmeden borç verendir. Öyle bir komşuluk hakkı bilmiyorum ama... ...bizim düsturumuz komşu açken... ...uyumak olmaz şeklindedir. Doğru diyorsun acaba. Bir de komşu komşuluğunu bilecek. Mesela evinin kapısının önüne akmış... ...ve iğrenç pis kokan çöp torbası koymuşsa... ...o adamdan sana söyleyeyim komşu olmaz. Ne ayıp şey. Eğer komşun atlet ve çizgili pijama giymiş bir suretle kapıyı açıyorsa o adamdan da komşu olmaz birader. Magandalık efendim, bak, magandalık. Bak, bak, bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Eğer komşun balkondan halı silkeliyorsa, apartman boşluğuna çamaşır asıyorsa, apartman önünde halı yıkıyorsa ondan da komşu olmaz utanmasa apartmanın önünde banyo yapacak. Eğer komşun sıcak yaz günlerinde balkonda uyuyorsa... ...ve horultusu gece vakti tüm mahalleyi sarıyorsa... ...o adamdan da komşu olmaz. Maazallah mahalleye ayı indi zannederler. Eğer evladının eline boş bir fincan verip, oğlum altı numaraya git babam gönderdi. Bu fincanı kahve ile dolduracak mısınız de dediğinizde oğlun altı numaradan eli boş dönüyorsa altı numaradan komşu olmaz diğer numaraları dene Hacı Bir kahve fincanını dolduramayan komşuya komşumu derim ben? Eğer... Her komşun evinde köpek besliyor da köpek de durmadan kendi lisanıyla konuşuyorsa yani havlıyorsa onu besleyenden de komşu olmaz. Apartmanda köpek beslenir miymiş hiç? İlla hayvan beslemek istiyorsan balık besle, kuş besle. Kuş olarak karga besleme yoksa o yargılanır. <gülüyor> Eğer komşun balkonda mangal yapıp itfaiyecilerin yeşil sahalarda görmek istemediği bir şekilde mangalının dumanını tüttürmüşse mangaldaki etin kokusunu da tüm mahalleye yaymışsa, ondan da komşu olmaz. Canım balkon, piknik mesire alanı mı? Hem et bu. Alan var, alamayan var. Milletin canı çeker. Neyse gözüm, bayağı güzel gidiyorsun. Başka var mı? Var var var. Hı. Eğer apartmandan çıkarken senin gibi komşunu görüp de... ...kim bu diyerek birbirinizin yüzüne aval aval bakıyorsanız... ...ikinizden de komşu olmaz. Doğru. Ya göz, bu biraz ağır oldu ya. Ağır oldu ağır, ağır ama doğru Hacı var. İnsan komşusunu hiç tanımaz mı? Vallahi buna bir çözüm bulmak lazım. Basit efendim, basit. <gülüyor> Mesela bayramda hepsini bütün komşularını teker teker ziyaret edersin. Böylece hepsiyle birden tanışmış olursun. Bravo Karagöz'üm, bravo. İyi buldum vallahi. Bizim kafada bazen zenit marka saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Eyvallah efendim, eyvallah. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız burada bitti. Her ne kadar sürçül lisan ettikse affola. Affolan.